Secdede dua nasıl edilir? Namaz içinde mi yoksa namaz dışında mı dua edilmeli? Efendim Hanefi mezhebine göre e, secdede diğer mezheplerde de öyle biz üç defa Sübhane Rabbi Ala diyoruz. Yani Ala en yüce demek. En yüce Rabbimize tesbih ederiz. Onu noksan sıfatlardan tenzih ederiz demektir. Bunun asgarisi üçtür. Daha fazla yapabilirsiniz. Şimdi bunun dışında işte, secde, namazın secdesinde Ya Rabbi işte bize cennetini nasip et, bize sağlık ver gibi başka duaların yapılması uygun değildir. Ama ben secdede dua etmek istiyorum derseniz secde müstakil bir ibadettir. Abdest alırsınız. Allahu ekber diye secdeye kapanasınız. Secde halindeyken istediğiniz kadar dua edebilirsiniz. Evet. Yani ya, namazda eee evet. Sübhanarabbiel ala. Çünkü peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam Sebbihismi rabbikal ala. Ala suresi inince yani Rabbini yüce olan Rabbini tesbih et emrindeki ayet inince peygamberimiz secdede bunu 3 defa Sübhane Rabbi ile demiştir yani secde mahallinde bizim namazdayken 3 defa Sübhane Rabbi 3, 5, 7, 9 da söyleyebiliriz daha fazlasıyla ama işte e, dua edeceksek işte ya Rabbi derdime deva ver, oğluma akıl ver işte bize iş ver sağlık ver gibi dünyevi ve uhrevi dünyada ilgili, ahiretle ilgili bir istek ve taleplerimizi secde haline yapmak istiyorsak yap, namazın dışında bir abdest alıp secdeye kapanarak hı hı. yapabiliriz. Evet. Namazın içinde yapmayalım yani.